hiç yerinden kalkmıyor aldığı gibi hatır Ebu Bekir geliyor yanına atıyor bu sefer Ömer geliyor onu da durdurdum izin istedim hatta bunun oğlu geldi dedim diyor hiç kalkmıyor ona da izin veriyor içeriye geliyor o da bir tarafını attırıyor bu sefer Afan'ın oğlu geliyor dur diyor kalkıyor üstüne başına çeki veriyor oturuyor sonra ona müsaade ediyor oturuyorlar diyeceklerini deyip ayrıldıklarında Ayşe annemiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a diyor ki onların halini gözlüyormuş hücresinden ey Allah'ın Resulü diyor Esma'nın babası geldi yani kendi babasını kastediyor hiç diyor kalkmadım bile diyor Hafsanın diyor babası geldi. Ömer'i kast ediyor. Yine diyor hiç toplanmadın diyor. oğlu gelince diyor durdurdun. Üstüne çeki düzen verdin. Son onu kabul ettindir. Ali sallallahu ya sallamun diyor. Allah'ın meleklerin haya ettiğinden ben haya etmeyeyim mi diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim ve Vesselam'ın dediği gibi insanlar değişik topraktan yaratılmıştır. Ebu Davud'da nakildeki geldiği gibi Allah diyor Adem'i sekiz çeşit topraktan yaratmıştır. Kimi siyah hem de silsiyah, kırmızı gibi bir dişler beyaz Kimi beyaz, kimi sarı, kimi de diyor kırmızı renkte kimi de diyor bunların arasında bir renktedir diyor. bakın böyle bırakmıyor devam ediyor rivayet kimi diyor kayalar gibi sert öyle insanlar vardır ki adamlar böyle to tepeden bakar beton gibi hani bir kartal insana böyle avını ararken ta tepelerden bakar ya aynen öyle kimi diyor ovalar gibi yumuşak kimi verimli kimi çoraktır böyle Allah madenimizi ovadan eylesin. <gülüyor> Sonra da yıkanmıyorlar mıymış da? Demir adamla. Komik taşısın. Komik olan adamın rengi değişmez da. <gülüyor> Asken kardeşim. Rabbim hayırlısını versin kardeşlerim hakikaten insanın huyları, hareketleri çok farklıdır mesela gelen rivayetlere bakıyorsun aleyhissalatü vesselam birini bir yere emir tayin ediyor ona gerekli nasihatleri yaparken birden Hasanların şeyin geliyor hemen dedelerine sarılır dedesi öpüyor, okşuyor birini bir omuzuna birini bir omuzuna alır. bu o kadar merhametli o kadar sevdiğini gösteriyor ki karşıdaki benim diyor şu kadar çocuğum var ben daha bir tanesini öpüp okşayıp omuzuma almadım diyor bakın vesselam Allah diyor senin kalbinden merhameti aldıysa biz ne yapalım diyor ve hemen onu azlediyor kendi tabiatına merhamet etmeyen bir adamı da diyor biz emir tayin etmeyiz diyor aleyküm ve ve yine kardeşleri müslüman iman babında bulursunuz hakikaten önemli bu huylar, fıtri hasletler çok çok önemli birinin diyor boynundan merhamet alınmışsa onun boynundan diyor İslam da çıkmıştır diyor subhanallah evet birinin diyor boynundan merhamet duygusu çıkmışsa onun boynundan onun boynundan İstanbul'a bağda çıkmıştır diyor Allah hepimizi merhametli kalsın sahih olmaz mı Mustafa? müştüm hadisi düştüm açacağım benim mesleğim madenci olduğu için ben bakıp çok güzel analiz ederim ha. 16 sene ben demirin karşısında çalıştım ateşin demir döküm işi yaptım bir madenden bir pislik nasıl ayrıldığını çok iyi bilirim ateş ocak fırın hararet yaptıkça hararet arttıkça cürufta ayrışır. Temiz çıkar. da belli olur. İnsanlar da böyle değil mi? Bu cihada el alın. Adamlar Talut'tan Calut'un kıssasına baktığımızda ta Calut'un ordusunun yanına kadar geliyorlar. ve o ana kadar yaptıkları itaat onların karşısında dikilmeye sebep oluyor ama işlemiş oldukları bir hata isyan, günah onların tabanları yağlamasına sebep oluyor, bak orada cürup nerede çıktı orada hararet 1502 dereceye geldi demir döküm işçisi bilir bir demir 1502 derecede tamamen su olur Fıkır, fıkır kaynır. Böyle. Onda cüruh diye bir şey kalmaz. İşte orada düşmanın karşısında da fıkır, fıkır kaynır. Cüruh tak diye çıkar oradan. Tak diye çıkar. Gerisi kalır. Evet. İnşallah kardeş özelden ve pistirilen birisi bir soru soruyor. İnşallah sonra geleyim bir kafamdakini bir anlatayım. Veya düşünün. Allah Resulü sallallahu ve asıl pehlivan diyor. Kızgınlık kanında sinirini yutandır diyor. Al sana bir cülp. Hala devam edersen yerini değiştirmezsen yatıp duymazsan, abdest almazsan ağzından çıkanı kulağın bile duymaz. Alsana bir cüruf işte. Helal da belli, haram da belli diyor. Bunların ikisine dikkat eden dinini ve ırzını koruydur. Alsana bir cüruf işte. Evet insan buralarda imkan olduğunda madenler ayrılmaya başlar kardeşlerim. Yani bir fıkra anlatırlar ya adamın birisi köy kahvesinde uyumuş kalmış. Uyurken masayı tabi, masanın üzerine kafayı düşürmüş. Rüya görmeye başlamış. Kendini bir Koyun ve davar sürüsünün içinde otlayan görmüş. Koyunlar otlaya otlaya giderlerken su kenarında daha doğru bir grup asli yayılma tarafına doğru yol tutup gitmeye başlamış. Bir grup da böyle yeşillik sulak gidiyormuş. Güneşe çıkıp da daha daş dolaşacağımı şurada hmm. indi. O güzel, tatlı, sulu, yeşilli olanların peşine takılmış. Onlar gide gide bir köprüden geçmeye ve teker teker bir kapıdan girmeye başlamış. Gönlüyor. Onlar gidiyor, ben de gideyim demiş, o da girmiş. Kapı açılır açılmaz, gırtlağına bir bıçak dayanıvermiş. Meğer orası mezbahaneymiş. Me, ben koyun değilim diye birden ayağa kalkmış. Masa devrilmiş. Çay dökülmüş. Herkes adama bakarmış. Adam habire bağırıyormuş. Me, ben koyun değilim diye. Allah hayırdan ayırmasın. Tabii bizler insanız. O da bir rüya. oğlu madenler gibidir kardeşlerim işlendikçe içinden bir şeyleri ayrışır gider düşünün bir günah işlemem, bir günahla karşı karşıya kalma mesela Yusuf aleyhisselamın imtihanını Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kitabında bize zikrediyor değil mi? kendisini zinaya davet eden o kadına karşı Allah onu korudu mu alsan orada bir cüruf işte insan yüksek ateşte yani maden nasıl yüksek ateşte ayrışırsa insan da imtihan olduğunda kazandığında o cüruf kendisinden çıkar Rabbim hep kazananlardan eylesin kardeşlerim hamd eden şükreden boyun eğen haddini bilenlerden eylesin bu çok önemli düşünün şimdi maden var ya madeni bir tanısanız hakikaten içinde korkunç güzellikler vardır grafik yapıları, karbonla birçok madenleri içerir çok ayrı bir dünyası vardır demirin, görüldüğü gibi değil ama kardeşlerim bu demirin en ufak bir yerinde bir cümüş kalsın insanlar hileleriyle oraları macun dediğimiz bir şeylerle doldursun veya kaynak yapsın hep sırtarır. Yani yama bile yapsan aslin üzerine hem de istediğin gibi orjinal yapmaya çalış her zaman sırtarır. Nasıl ki kardeşlerim altın gümüş leke götürmezse üzerinde en ufak bir çizik şubu olduğunu sırtarırsa Mümin de böyledir. Bir yalanı, bir hayasızlığı, bir güvensizliği, bir şeyi muhakkak üzerimde sırtlarır. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar madenler gibidir diyerek onların gözünün önünde olan biten şeylerden misal verip konuyu bize yakalatıyor tam olarak bir madeni düşünün hiçbir şeye benzetemezsiniz içinde her türlü toz, toprak, taş kaya her şey vardır onu ayrıştırman için ateşe ihtiyacım var hem de az bir ateşe değil korkunç bir ateşe işte insanlar da böyledir hani halk arasında derler ya iyi gün dostunu ne yapayım kötü gün dostu lazım bana İyi günde herkes birbirine dosttur yani insanın dostuna ihtiyaç olduğunda dostu yanında olmalı işte din bunu kayıt altına almış. kendi nefsi için arzuladığını din kardeşi için de arzulamayan imanın tadını alamaz diyor evet İşte sana bir cüruh burada imtihana tabi tutulursun bana ne der sırt çevirirsin orada o leke sende ömür boyu taşınır o cürüfü buradan gaziyamazsın altın bile olsan Allah bize mağfiret etsin kardeşlerim hakikaten ilginç çok ilginçtir kadın hayadan iffetten, namustan erkek merhametten dürüstlükten yani her insanın kendine göre çok ayrı ayrı e, imtihan şekilleri var. Bir Türkçeli düşünün, onun cürufı da tartıya dikkat etmesi, borcuna sadık olup olmaması, gelen fakire, fukaraya iyi davranıp davranmaması, bir malı kara borsaya sebep edip etmemesi, depolayıp insanları ona muhtaç edip etmemesi, Bunların hepsi çok çok önemli veyahu faize tefecie bulaşması bu hep insanın imtihan olduğu yerde dikkat etmesi gereken şeylerden ee, benim bu akrabalardan bazıları Avrupa'dalar onlardan duymuştum mesela bir ev almış, daha dün hala ödüyor Tabii ben beklerken almıştım. Ben evleneli 25 sene oldu. Daha hala evin parasını ödüyormuş bankaya. Ne oluyor bu diye sorduğumda, bizim orada diyor çok düşük faiz vardır. Yani çok o kadar basit ki, çok basit ya. Yani. Çok düşük diye faiz vardır. Yani diyor biz alıyoruz diyor. Banka diyor parasını veriyor diyor biz 25-30 senede ölüyoruz diyor. O kadar basit ki böyle yani. Çok basit konuşuyor. E sonu ne oluyor? E i̇şte diyor ev, araba işte bir şeyler sahip oluyoruz diyor. Al sana bir cürif işte. Burada Allah seni bir kuruş faizlendi imtahan imtihan eder. Bin kuruş faizlendi de eder senin orada onunla karşı karşıya kaldığında orada ateş kaynamaya başlıyor. Nasıl ki ham olarak önüne atılan o malzeme ateşe girdiğinde o oluktan çıkan şu gibi maden ayrışıp cürufu ayrılıyorsa insan da ancak imtihanlarla ayrılır kardeşlerim. <gülüyor> Allah Yusuf gibi Süleyman gibi Eyüp gibi Mursa aleyhisselam gibi kazanan sanmakullardan kullardan eylesin bizleri. Onların bütün hayatlarındaki ön plana çıkan bu ayrışmaları yakalayabilirsiniz. Hepsinde ayrı bir imtihan, ayrı bir güzellik vardır ön plana çıkan. Bunlar boşuna anlatılmadı aslan kardeşlerim. Bunlar bizim işitip itaat ettik deyip kendimizi bunlarla donatmamızla alakalı. Eğer bunlara dikkat etmezsek muhakkak oralarda kalırız. Mesela Rabbimiz sübhan ve Kuvveti Alâ kitabında siz diyor insanlara bir şey anlatır kendinizi unutur musunuz? Veyahut neden diyor işlemediğiniz şeyleri insanlara anlatırsınız diyor bazıları bu ayetleri çok değişik yorumlamışlar halbuki Allah Azze ve Celle siz diyor birleme bir şey anlatıp kendinizi neden ihmal edersiniz bazıları da çok hayalı insanlardır ve, ey Resul diye başlayan ayetleri tilavetini okuyup hükmünü kaldırmamız gerekir eğer ise. ama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 demek ki insanın davetle karşı karşıya kaldığında o daveti yapmadaki de bir cürüfmuş işte insanlar madenler gibidir diyor ya işlendikçe ışıldar Allah işlenen, ışıldayan o cürüfü atanlardan eylesin röl pırıl, pırıl parlayandan ama unutmayın kardeşlerim, demir ne kadar parlı parlı parlasa da işlenmedi mi? Olduğu gibi bırakılırsa pas tutar, pas tutar. Ama ben bir telefona bakayım inşallah. Az bu sayda selamünaleyküm benim diye aramış evet insanlar madenler gibi demirci köyü gibi düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelen temizlenen aranan o kadar çok insan oldu ki katil ruhlu gidip tertemiz ruhlu dönemler olmadı mı canına kastetmeye gidip ona hayat edenler olmadığımı kardeşlerim böyledir insan insanoğlu suyunu ayarlı verdin mi güzel de baktın mı düşünün öyle ağaçlar vardır ki baktığında hiç insanın hoşuna gitmez dikenli pıtıraklı meyvasızdır. ama insanoğlu onu evirir çevirir dalını, budağını keser, açılar, suyunu verirse ne olur? Görünüşü de verdiği meyveler de güzel olur. Değil mi? Hocanın biri bir gün ceviz ağacının altında yatarken kafaya bir ceviz düşmüş. Kafayı şişirmiş. Elhamdülillah demiş. Hocam demiştir kafayı şişirdi olsun demiş. Yan taraf da bostanmış. Ya şu karpuzlar demiş, ağaçta biteydi. Ya o kafaya düşeydi demiş. O Mustafa Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırda ömrümüzü tüketmeyi nasip etsin. Düşünün kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, onlar ki diyor, o müminler ki diyor başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde, biz Allah'tan geldik, Allah'a dönücüleriz derlerdi. Rabbim, öyle hareket edenlerden neylesin Ama öyle insanlarda vardır ki kardeşlerim, nasılsın demiyor, insan korkar. Oy, şuram ağrıyor, bacaklarım tutmuyor, başım ağrıyor, tansiyonum çıktı, bu neden bulanıyor? Gözümü kararıyor. Yani adam şöyle bir dinleyince lan benim de vardır. Ulan benim de başım ağrıyor. Kafam dönmüyor. Yani adama bile garabet geliyor. Bunların hepsi bireyim tadı. Allah hepimize şükreden bir dil. Korkan bir kalp. Doyan bir nefis versin kardeşlerim. Bunların hepsi önemli. Tabi yavaş yavaş gidiyorduk. Evet, çok önemli. Hakikaten insanın her duygusunu ayrı bir terbiyeye alması gibi tadılmayan korku bile korku değildir, kardeşlerim. Bazen insanlar birbirlerine davranırken, iyiydi may aslanın may kuşun diye böyle sever biliyor musunuz o adam kabardıkça kabarır kabardıkça kabarır bizim Ankara'da hayvanat bahçesi var millet en çok gitti mi tavuklusu var hiç gördünüz mü böyle açtı mı kanadını rengarenk kaçar o kadar güzel ki hatta böyle İyice kabarmaktan bütün tüylerini döktüğünü kuşa döner. Kimse bakmaz. Baksan tavuk kuşu diyemezsin. İnsanlara da böyle davranan davranana insanlar bazen kendini korkusuz zanneder. Fakat en ufak bir imtihan edildiğinde korkuyla onların o duyguyu tatmadığı için tabanları yağladığını görürsünüz. Bakın, bu da ocak hararetlendiğinde. Ateş cayır cayır yangında o zaman bak cürüf nasıl ayrılıyor. Böyledir kardeşlerim. Veyahut öyle insanlar vardır ki her tarafa böyle gülücükler saçarlar. Hep iyi olduğunu her şeyi sevdiğini zannedersin. Çuvaldız değil şöyle hafif bir iğne batırıver. Bu onların gülen yüzünün asıldığını, sevgisinin nefrete döndüğünü Halbuki Ali sallallahu aleyhi ve sellem, sevdiğini hesaplı sev, bir gün olur düşmanın olur diyor. Düşmanına ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur dostun olur diyor. Allah hepimize vasat davranmayın asıl kardeşlerim. Yani imtihanı olmadıkça. Ee, insanlar değerini kıymetini bile bilmez onun için aleyhissalatü vesselam sizin diyor cehalette ayak takımınız İslam'da da ayak takımıdır diyor sizin diyor cehalette önde gideniniz islamda da önde gidenizdir diyor bu da gösteriyor ki insanlar da derece derece madenler nasıl cins cins ayar ay, ayarsa hepsinin değeri kıymeti farklıysa insanlar da öyledir onun için Allah'ın Resulü ve vesselam bizim için çok güzel örnektir İnsanlara diyor bulundukları hal üzerine hareket edin diyor ve bunun da en güzel örneklerinden birisi ön safta sizin en akıllı olanlarınız bilimli olanlarınız ondan sonra ondan sonra ondan sonlarınız diyor hiç dikkat ediyor mu saflarda en önde duracak adamların kim olacağını müslümde okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur duymadıysanız şimdi duyun bir gün i̇bn Abbas safları yararak en ön safa geliyor birini çekiyor onun yerine duruyor namazın akabinde onun kızdığını anlıyor hemen vallahi diyor aleyhissalatü vesselam böyle demese ben bunu yapmazdım diyor sizden alim akıllı, hilimli olanlarınız en ön safta dursun dediği için ben burada durdum diyor hadi bunu bir yapın şimdi ön safta gelin adamı çekin yerine bir durun vallahi namazın sonunu beklemez batır kütür girersin Oluyor mu olmuyor Aha bir işte. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Hangi meseleyi ele alırsak alalım, inanın böyle. Bir acıda, bir tatlıda, bir paylaşmada mesela beni en çok etkileyen meselelerden bir tanesi bu sahabe kadınlarından bir tanesinin çocuğu ölüp de kocasına bunu çok sonra haber vermesi ve kocasının da kızıp gidip bu meseleyi olduğu gibi Ali Silat anlatma anlatmak var biliyor musunuz? Allah onlara rahmet etsin. Düşüncelerine bakın. Çabalarına bakın. Çok ilginç. Kocasına diyor ki, senin diyor birine borcun olsa o da gelip diyor yani sana birisi bir şeyi emanet bıraksa çocuklar hepimize emanet değil mi kardeşlerim anne baba olanlar için birisi de gelip o emaneti senden geri istese ne yaparsın Tabii ki veririm diyor öyleyse diyor çocuğun öldü deyince nasıl kızıyor hatırladınız değil mi vakayı geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor Ey Allah'ın Resulü Eşim diyor çocuğunun öldüğünü bile bile benimle yatakta yattı ve daha sonra da çocuğun öldüğünü söyledi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara hayırda dua ediyor. Ve hakikaten çok ilimli, hilimli, güzel bir evlat çocuğu dünyaya geliyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Kadının sesim geliyor değil mi? Bu yola gitmesine sebep ne bakın? Kocası çocuğunu çok seviyordu. Her gün geldiğinde onunla birlikte vaktini geçiriyordu. Onun ölüm haberini kocasına söylediğinde ondan belki Allah'a karşı bir isyan, bir sevdanış olmasından korktu. Kendi aklına göre de meseleyi böyle çözdü. İlginç çok ilginç mesela Rabbimin ayetlerini okuduğumuz zaman siz diyor sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak etmedikçe gerçek iman etmiş kamil müminlerden olmazsınız bu ayeti okuduk değil mi? bu ayetten sahabelerin nasıl amel ettiğini hiç gördünüz mü? la ilahe illallah çok ilginç Sahabe bu ayeti okuyunca inanın elindeki zaten en sevdiği demeyin başka malı yok. Geliyor ey Allah'ın Resulü bu Allah'ın ve resulunun diyor. İmtihanı görüyor musunuz? Bu Allah'ın ve resulunun diyor. Ne yaparsan yap diyor. Getirin infakı Ömer'in sözünü hatırlıyor musunuz? Ben diyor Ebu Bekir'le hep yarışırdım diyor. Bir gündür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü yanına geldim. Ehlime ne bıraktım diye sordum Allah'ı ve Resulü'nü diyor. Bütün malını infak ediyor. Fakirlik, açlık, had safhada kardeşlerim. Ömer diyor ki vallahi diyor ben buna güç yetiştiremedim diyor. Ben malımın yarısını infak ettim yarısını ise ehlime bıraktım diyor vallahi bundan sonra ben yarışmayacağım der evet böyle mi kardeşlerim herkesin toprağı huyu, hareketi farklı seç, al öyle değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken evde olan 3-4 tane altın aklına geliyor. Hemen namazdan sonra onları getiriyor, infak ediyor. Namazda diyor aklıma bunlar geldi de beni meşgul etti. Onları infak ettim. Diyor. Alın size bir imtihan daha. Evet. Vaktinizi çalmıyorum değil mi? bizim Musa oturdu, oh çayını içiyor şimdi meski gibi. Camı da kapattıysa, subayı da yaktıysa Hüseyin emmi, oh şimdi kebap, hele bir de kestane getiren olsa, bıçakla şöyle çizip, bir de onları patlatırsa, değme keyfine. <gülüyor> evet, Allah hayırınızı versin kardeşler. Rabbim yorundan ayırmasın. Hangisini yakalatırsak yakalatalım. Çok farklı. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> La ilahe illallah. Bak davran. Sana fareler gelir kulağını yer. He. Öyle imtihanlar var ki kardeşler aynen insanlar madenler gibidir meselesinde kim de olsa şeytan da olsa şerrinden korusun düşünün mesela bu Nisa suresinin 65. ayeti yanlış hatırlamıyorsam 60 mu? 65 mi? herhangi bir meseleyi Allah'a ve Resulüne havale ettiğinizde o da hükme bağladığında ayet var ya Zübeyli'nin kurma meselesinde hükme bağladıktan sonra onu kabullenmeyen gerçekten imanlıklı sayılmaz ensarla muhacile bakıyorsunuz kardeşlerim muhacir evini, yurdunu, her şeyini bırakıp Allah'a hicret eden sarsa ona kucak açan Allah her ikisinden de razı olsun İnsan birçok ameli işlerken toplu olarak bazen yükselmez ama fert fert insanlar bir şeylerle karşı karşıya kaldığında işte kazan orada kaynar cüruf orada ayrılmaya başlar suyu bırak ben sulayacağım diyor. Zübeyir diyor ki benim tarlam suyun geliş yönünde. Ben daha önce sulayacağım diyor ve suyu hapsediyor. ve Vesselam'a geliyorlar. <gülüyor> Allah Resulü ve Vesselam ikisini de dinliyor. Zübeyir tarlanı sula sonra bırak enser sulasın dediğinde karşıdaki ne diyor kardeşlerim? Dayat etti mi? Kendi nefsinden de üstün tutacağını söyledim. Söyledi değil. Neye yenildi? Burayı bir düşünmek lazım. Sesim geliyor değil? O senin diyor Halayın oğlu da. Onun için böyle karar verdin değil mi diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıpkırmızı oluyor. Bunları güzel düşünmek lazım. Bakın burada maden ayrışmaya başladı. O ana kadar maden, maden de değil mi? Veyahut bir savaşta bolca altın ganimetler elde ettiklerinde Aleyhisselatü Vesselam düşkün ihtiyacı olan muhacire verdiğinde birisi geliyor Allah'tan korkutuyor. Hatırladınız mı vakayı? aleyhissalatü vesselam aklı başına gelsin diye göktekinin emini benimdir. o hala Allah'tan korktur. gökten vahi bana gelip gidiyor diyor Allah'tan korktur. demek ki kardeşlerim hararet olduğunda o hararetin etkisiyle çürüf ortaya çıkıyorum Allah kazananlardan eylesin şeytan bir vesvese verse bizleri kandırsa da tekrar Allah korkusu bizlerde galip çalsın ve tövbeden mağfiret dileyen Allah'tan haşiyetle korkan samimi kulların arasına Rabbim bizleri de koysun bunlar hep madenin işlenmesiyle alakalıdır Böyledir. ama hep ateşlendir. Ama şunu unutmayın kardeşlerim. Rabb'i Kur'an'da bundan misal verir. Bu nehirler akarken çer çöp birikmesiyle bir suyun önünde engel olur. Katırt der meydana gelir. Bu engeli şöyle bir çöple elinizde veya bir aletle ayırıverdiğinizde o suyun çok daha güçlü çok daha böyle hızlı aktığını görürsünüz Allah o çeri çöpü temizleyen çöpü temizleyen imanını artıran sanma kullardan eylesin bize o çöple bir bakış olabilir bir meyil olabilir gizli veya açık hayalı veya hayasız işlenen bir günah olabilir bir haram nokma olabilir bir zina, bir içki bir harpten kaçma bir hırsızlık olabilir Allah hakkıyla tövbe edenlerden eylesin kardeşlerim hep verdiğimiz misallerde sahabenin bir tanesinin hırsızlık yaptığını görüyorsunuz gelip itiraf ediyor ben diyor falan kabilesinin devesini çaldım diyor en sallatü otur diyor iki tane sahabeyi o kabileye gönderiyor sizin diyor devenizi kaybettiniz mi bir şey oldu mu onlar diyor ki falan tarihte bir deveniz kayboldu ne oldu bilmiyoruz diyor süt sabitleşiyor kesin elini diye hükmü verince adam ne diyor Allah'a hamd olsun diyor Rabbime hamd olsun ki ey el senden kurtulayım diyor eğer sen bu bedende kalmaya devam edecek olsaydın bu bedeni komple ateşe götürüp merak edecektin diyor evet ateş hararetli olunca çürük nasıl ayrılıyor görüyor musunuz asıl yurt ahiret yurtadır kardeşlerim hani insanlar imtihan olurlar Heyecanla imtihanın sonucunu beklerler. Kaç aldım? Geçtim mi? Kaldım mı? Takdiri alacağım. Teşekkür mi alacağım? Ben aynı heyecanın korkunçla alakalı olmasını da isterim. Acaba Rabbim benden razı olacak mı? Acaba Rabbim bana cemalini gösterecek mi? acaba Rabbim benimle konuşacak mı? acaba Rabbim bana sevdiği nimetleri verecek mi? İnşallah bunun heyecanını taşıyalım. O zaman insan cevval olur. Dinç olur. Yaptığını bilerek yapar. Korkusu olur ama sadece Allah korkusu sevgisi, muhabbet olur ama sadece Allah için. Verir ama sırf Allah için. Alır ama sırf Allah için. Sever, Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi sevmez. Korkar, Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden korkmaz. Rabbim bizi bunlardan eylese kardeşlerim. Kazandıkça, İnsanın imtihanı da artar düşünün İbrahim aleyhisselam ateşten imtihan oldu koskoca bir vadi ateşle yakıldı ve insanlar bile o vadiye bakamayacak kadar kıvılcınlar meydana çıktı dağların arkasına mancınık yapıp İbrahim'i onunla içine attılar Düşün. <gülüyor> onlar korkudan tavralara gittiler İbrahim'i o ateşin kenarına getirip o ateşle korkuttular alın size insan madeni nasıl ayrılıp görün İbrahim Aleyhisselam ne diyor siz diyor bunları eş koşarken Allah'tan korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyor evet özlemi sevgisi Allah'a kavuşmayı arzulayan birisi. Neyden korkar ki kardeşlerim? Seçim bakalım diyor. Hangi ateş hayırlı? Hangi ateş hayırlı? Dünya ateşi mi kalıcı, cehennem ateşi mi? Hangisi? Evet. İşte maden burada ayrılır kardeşlerim. Allah taşıyamayacağımız yükü vurmasın. İbrahim'in imtihan olduğu aynı vakayla şu an imtihan olunduğumuzu şöyle bir gözümüzün önünden bir geçirelim. İmanımızı bir kontrol edelim. Bunlar basit nesil değil kalpteki ufak bir leke imtihanın kaybedilmesine sebeptir tabi yağlanmasına Allah'tan gayri bir şeyden korkmaya vesile olur bu bir eş olabilir bu çocuk olabilir bir haset olabilir bir mal sevgisi olabilir ama birlik içinde olma ki birlik insanların aynı çatı altında kalması değildir aynı inancı paylaştığını söyleyip de aynı inanca sahip olan insanlar hakkında zehir zembere konuşan insanlar kardeş değildir kardeşlik tevhidde, tevhid çizgisinde bir araya gelmektir zaten tevhidin ne olduğunu anlayan kime dost kime düşman olduğunu hesabı kime vereceğini bilen insanlardır onun için İbrahim tek başına bir ümmetti, o bir milletti diye geliyor. Bunu güzel yakalayalım. Düşünün bizdeki fıtri sevgileri ve tevhiddeki imkanları. Ana baba, kardeş, akraba, mal, yakın, uzak, birçok sevgi vardır. Ama sen onların ana babaları bile olsa onlara sevgi beslediğini göremezsin diyen Allah Azze ve Cellidir. Bunları güzel anlayalım inşallah. Eğer bunlar anlaşılırsa her mesele düzelir. Öyle değil mi? Ama anlaşılmazsa tabii ki birçok vakada birbirine karışır. Bizler her zaman cevral olmakla mükellefiz kardeşlerim. Rabbim hayırlısını versin. Demin şöyle bir dışarıya baktım. Hava biraz bulutlu. Pek de yıldızlar gözükmüyordu. Ama Kadir gecesini arama illa göğe bakmakla değil. Kadir gecesi öyle bir gece ki kardeşlerim. Aleyküm selam ve hayırdır Kemal Denize gidip hamsi mi getirdin yoksa? Hamsi var mı hamsi? Tamam. Yok mu? Olmaz ki kardeşime. Gecenin üçte biri geçtikten sonra gökyüzü çok farklı olur kardeşlerim sakın aldanmayın kadir gecelerini ihya edin ve kadir gecesini ihya etmek de imandandır unutmayın aleyhissalatü vesselam ben size diyor bunu anlatacaktım ama bu bana unutturuldu diyor iki sahabenin arasında bir nizalaşma oluyor onları ayırırken daha sonra bu bana unutturuldu diyor siz onu Ramazanın son 10 gününde tek olan gecelerde arayın diyor. Sahabeler ne diyor biliyor musunuz? Hadisleri şöyle bir toparlayın bakın. O gün diyor sabah namazını kıldığında diyor, onun alnında çamur vardı diyor. Yani yağmur yağmıştı bir miktar ve diyor onun diyor secde ettiği yer hafif ıslanmıştı diyor. Bu da bir ilginç rivayetlerdendir. Rabbim hayırlısını versin. Kadir gecesini, Kadir gecesini ihya etme, Rabb'im hayrını umma çok önemlidir. Rabb'im hepimizi rahmetiyle yargılasın. O faziletleri elde eden, doya doya Rabb'ının rahmetini alanlardan eylesin. Evet bir gün sahabelerden birisi Ömer'e misafir oluyor artık unutturuldu diyor misafir Ömer karısını dövüyor. sahibi de ayırmaya giriyor sonra ayrıldıktan sonra Ömer karanlıkta bağırıyor karıyla kocanın arasına girilmez diyor bir adama diyor karısına niye dövdüğü sormaz diyor vitri kılmadan da yatma ha diyor <gülüyor> la öyle kavga edenin arasına girmeyeceksin kardeşim dayağa sen yersin. öyle hayırlısı inşallah Rabbim bizleri arındırsın kardeşlerim düşünün bizde o kadar çok duygular var ki Mesela insan bir hayal duygusuna el alıyor. Bir hapishanede, bir göfette, bir yalnızlık çeken bir insanı el alın. Bir hayal duygusu onun isyan etmesine, karamsar düşmesine birçok şeye engeldir. Çok basit görünen bir huy. Allah azze ve celle'ye ne kadar hamd etsek azdır. Ayet-i kerimesinde ne diyor? biz hiç bir şeyi boş abes yaratmadık diyor la ilahe illallah insan okudukça imanı artıyor değil biz hiçbir şey diyor boş abes yaratmadık muhakkak yaratılan bir şeyin amacı var bizim yaratılışımızın amacı ne kardeşlerim mesela Kemal'im bugün güzel bir sorusu vardı merak ediyorum diyor bu kadar nimet bu kadar güzellik bunların hesabı değil mi? insanı bir yerde korkutuyor ama bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında öyle şeyler bildiriyor ki size diyor koca koca diyor suları yarıp geçen gemiler verdik diyor sizlere diyor o kadar çok nimetler verdik ki bitkiler hayvanlar kimine binersiniz kiminin derisinden istifade edersiniz kiminin tüyünden tırnağından diyor türlü türlü yemişler diyor ne istiyor bunun karşısında kardeşlerim Rabbimiz bizden Hı? ne istiyor ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor her sözde her işte her amelde beni ulunayın diyor. Evet. İşte iman öyle bir şey ki kardeşlerim. Hani insan istesek şöyle ya elmaya benziyor, portakala benziyor, işte karpuza benziyor, kabuk kalan içi sulu sulu veya dilim dilim veya içi böyle kütür kütür yersin. İşte böyle bir tarifi yok Aleykümselam selam bir iman belki dört harfin yan yana gelip telaffuz ettiğimiz bir şey ama o neye girerse tatlanıyor güzelleşiyor. öyle bir hoşluk veriyor ki tadından yenmiyor o neyden arınmışsa onda ne tat kalıyor ne tuz kalıyor Bu güzel yakalayalım inşallah yani her şeyin bir lezzeti var sıhhatin, yemeğin doğanın annenin, babanın, çocuğun yani birçok duygular tadımız ya imanın da lezzeti var kardeşlerim şu üç şeyi diyor yapın imanın mezzetini bütün damarlarında bulun diyor Allah'ı Resul'ü her şeyin üzerinde sevme evet Allah unutmayanlardan eylesin önce önce bunu diyeyim sonra Allah'ı Resul'ü her şeyin üzerinde tutanlardan eylesin Allah için seven Allah için buğz edenlerden eylesin küfe girmektense ateşe girmeyi tercih edenlerden eylese bunlar önemli düşünün Ali'den gelen bir rivayette a.s.f. efendimiz kim diyor dünyalık bir kadın görür de sırf Allah korkusundan diyor gözünü çevirirse İmanın lezzetini bütün damarlarında görür diyor la ilahe illallah evet hakikaten lezzet bambaşka tadan bilir kardeşlerim Rabbim hepimize doya buraya tatmayı nasip etsin her türlü lezzeti tadan bizler onu tatmaktan aciz miyiz Allah aşkına öyle değil Getir ki isteyelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi istemez misin ya Ömer dünya onların ahiret bizim olsun diyor istemez miyiz isteriz değil mi İstediğimizin yanında amel dedelim kardeşler amel dedelim hep amel edelim hani bir gün Gargat mezarlığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yere bir şeyler böyle bastonuyla çiziyor çiziyor çiziyor biliyor musunuzdur? sizin diyor cennetlik mi cehennemlik mi oldunuz bir kitapta yazılı diyor sonra düşünceler olarak başını yere eğiyor Allah onlardaki hırsı merakı bize de versin e Allah Resul diyor madem cennetlik cehennemlik olduğunu bir kitapta yazılı Niye diyor? Amel ediyoruz ki diyor. Oturalım, bekleyelimdir. Öyle bu Kader inkarcılar öyle derler ya. Her şey belli. Sen beni böyle yaratmasaydın, ben böyle olmazdım. Böyle e, günahlarına kılıf uydururlar ya birçokları. Allah onlardan razı olsun. Bakın sahibe tam yerinde soruyor. Cevap ne? Amel edin, amel edin amel edin amel edin Allah bunu tutanlardan eylesin evet yanlış hatırlamıyorsam Furkan suresinin son ayetleriydi Allah sizin ameliniz olmasa duanız olmasa sizin neyinize değer versin diyor evet Rabbi hakkıyla amel eden amellerine güvenmeyen ve Rabbinin merhametini isteyen ondan korkan ondan ümit edenlerden eylesin kardeşlerim ölüm döşe sekaret halinde olan bir genci ziyaret ediyor a.s.m bugünkü rivayetlerde de anlattım hatırlarsanız ne düşünüyorsun diyor ne düşünüyorsun Allah'tan korkuyorum, rahmetini umuyorum diyor. Sen kazandın diyor. Sen kazandın. Çünkü korkuyla diyor ümidi, kalbinde bir araya getirene Allah azap etmez diyor. Sen kazandın diyor. Allah bizi böylelerden eylesin. Kazananlardan eylesin. yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu meyanda kardeşsiniz çokça misal veriyoruz. Geçmiş ümmetlerden birinden bahseder. Allah'tan uzun ömür istiyor. Allah ona 300 küsur sene veriyor. O insan yine duasında, Ya Rabbi almanın secdedeken ruhumu kabiz et diyor. Ve Allah Azze ve Celle o insana uzun ömür veriyor ömrü boyunca ibadet ediyor ve alnı secdedeyken ruhunu kabz ediyor ameller tartılıyor estağfurullah Allah Azze ve Celle ona rahmetimle cennete gir diyor o kul üç sene emri oldu ya hep namaz kıldı ibadet etti ya ya Rabbi amelin tartılsın da öyle diyor ameli tartılıyor bir gözünün şükrünün edasına yetmiyor o kul ya Rabbi rahmetinle diyor. Allah Azze ve Celle rahmetinle cennete gir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bile diyor amelimle cennete giremeyeceğim sen de mi Allah'ınır? evet Allah rahmet etmedikçe Kardeşlerim, Allah'ın rahmeti geniştir. Hepimiz onun merhametine muhtaçız. Allah'tan merhamet dileyelim. Allah hepimizi acısın. Hepimizi rahmetiyle yargılasın. Düşünün cennet, cehennem, hesap. Bu vakaları okuduğumuzda ki kendi nefsimde dahil hepinizi okumanızı tavsiye ederim tabi kendi nefsim için söylüyorum önce bunu bakın mesela bunlardan bir tanesini böyle çekip alalım içinden hiç Allah'ın hayrında uğraşmamış ama şirk üzerine ölmemiş bir tüccar hesaba çekildiğinde bakın diyor kurumun amellerine ne var diyor Allah Azze ve celle, ilmiyle her şeyi bildiği halde. Adamda bir şey bulamıyorlar. Bakın ticari muamelelerine diyor. Bakıyorlar ki adam alacaklı olanlarını, adamlarını gönderdiğinde hep şöyle tembihte bulunurmuş. Onlara karşı yumuşak davranın. Veremeyecek durumdalar onları sıkmayın, genişlik verin. Allah Azze ve Celle'ye melekler bunu getirdiğinde genişlik sağlamaya ben daha layıkım diyerek onu cennetine koymuştur. Rabbim Allah. hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün Bukhari'de Müslüm'de gelen bir rivayetten bir adam veya bir kadın bir kediye tutuyor hapsediyor. Ne yiyecek veriyor ne de kendisinin gidip bulmasına izin veriyor. Ve onu ölümüne sebep oluyor. Bir kedi bunun yüzünden ateş ona hak oluyor. Allah yaptığı hareketlere dikkat edenlerden eylesin. Aynı doplarda yine etini satan Ayşe bir kadından bahsediliyor. Çölde bir köpeğin bir kuyunun etrafında dili bir garı sarkmış donanıp durduğunu gördüğünde kuyuya iniyor babucuyla köpeğe su çıkarıyor ve onun hararetini alıyor her yaş ciğeri sulayana Allah merhamet eder diyor. ben ona kolumdan daha merhamettiğim diyerek Allah onu mağfiret ediyor Yaptığımız amelleri küçük görmeyelim kardeşlerim. Allah için yapılan her amel Allah onu büyütür. Bir insanın tayını atını büyüttüğü gibi öyle besleri büyütür ki inanın ne olduğunu anlayamayız. Unutmayalım. Günahlar da böyledir. Allah Resulü'nün dediği gibi a.s.m'in Unutmayın diyor. Cennet size ayakkabı bağından daha yakın. Biraz duruyor. Cehennemde diyor. Cehennemde. Evet. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Huzur verin. Nefret ettirmeyin. Müjdeleyin diyor ya. İnşallah bu babları işlemeye çalışmışızdır. Allah hepimize mağfiret etsin. Kemal'in sorduğu soruya herhalde bu cevap yeterli. Nimete şükreden kurtulur. Nimete nankörlük yaparsa felak olur kardeşlerim. Allah verdiği her nimetin bizlere hayrını versin. Düşünün aleyhissalatü vesselam bir elbise dahi giydiğinde bir gömlek veya yeni bir eşyaya sahip olduğunda hemen Allah'a hamd eder bunu bana veren Allah'a hamdolsun derdi la ilahe illallah bunu bana veren Allah'a hamdolsun derdi akabinde ne diyor ya Rabbi bu elbisenin senden hayrını isterim şerinden de sana sığınırım diyor Rabbim böyle amel edenlerden eylesin her zaman buna dikkat edenlerden eylesin bunlar basit mesele değil kardeşlerim elbisenin kulu kahrolsun diyor ayağına diken varsa çıkaracak cımbız Ve dua beddua ediyor ama o elbiseyi alırken böyle bir dua etsen hamd e Rabbim benden isteyin değil mi? şimdi öyle elbiseler vardır ki insan giydi mi yürüyüşü bile değişir değil mi? öyle elbiseler de vardır ki insan gene normal yürür hiç haline dikkat etmez Rabb'in kendisinden hakkıyla korkan sanma kullardan eylesin. <Gülüyor> Mesela bazı sahabelerin hayatlarından hep pasajlar anlatmışızdır zaman zaman. Bir gün o zaman kırarken aleyhissalatü vesselama gelip iman eden bir sahabe isimlerini vermeyeyim inşallah. Böyle vakaları anlatınca bazen kalbi kara insanlar bir laf ediyor hakikaten çok sinirleniyor çünkü Allah'ın razı olduğu Allah'ın dinine hizmet eden o gücide insanlara bir laf söylendiğinde inanın insan kendini kaybediyor Allah bize hep hayırlardan kılsın aleyhissalatü vesselam beyat edip iman eden kral çocuğu ve kral olan ona bir sahabeyi yanına katır, falan yere götür ağırlayındır diyor. Giderlerken sahabe diyor ki beni de diyor atının terkisini alsan da beraber gitsek olmaz mı diyor. O diyor ki sen diyor çölde doğdun ve bedevisin. Çölde yürümeye alışkın birisin bense diyor kral çocuğuyum sarayda doğdum ve hep at sırtında gezdim sen buna binersen insanlara tepeden bırgarsın diyor la ilahe illallah biraz daha gidiyorlar Var diyor ayakkabını versem de onu giysem yine at sırtındaki diyor ki ben diyor kral çocuğuyum sarayda büyüdüm ve hep deri ayakkabılar giydim bu diyor benim giyilişimde bana bir etki yapmaz diyor. Ama sen çölde yalın ayak yürüyen Bunu ayağına giyersen yürüyüşün değişir diyor. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten hakikaten o kadar güzel düşünceleri var ki birbirlerine hafif semeği alma yok burada kardeşlerim. Analiz çok önemli. İnsanlar madenler gibidir madenler işildi, işlendikçe nasıl ışıldarsa ve çeşit çeşit madenler olduğu gibi onların değerleri de farklı farklıdır. Allah cürufu ayıran ışıl ışıl ışıl diyenlerden eylesin bizden. her bab böyledir eğer bak böyledir düşünün alim insanın düşündüğünü eğer cahil avam düşünmüş olsaydı alimin kıymetini bilirdi kardeşlerim onun için alimlerde hep bir sabır hoşgörü geniş karınlılık vardır hilim vardır onun için enes ne der biliyor musunuz Allah ona rahmet etsin. Rabbim onu görmeyi hepimize nasip etsin ahirette. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın hizmetinde bulunduğu ve ona 10 on sene hizmet eden birisi. Peygamber Aleyhisselam'ın duasına alan birisi. Allah ona rahmet etsin. Bize de rahmet etsin. Böyle şeyleri anlatırken ki ve Vesselam alakalı. O kadar yumuşaktı ki diyor. Hiç kızmazdı diyor. En çok kızdığında bile diyor seni iki kulaklı anlıyele diye sesete derdi diyor. Neyin Evet, insanlar böyle madenler gibidir kardeşlerim. İşlendikçe ışıldar. Rabb'in yüzünü hakkıyla tanıyan Kur'an'ı çok çok okuyan onun ahlakıyla ahlaklanan sanma kullardan bizler evet şimdilik bu kadar yeter herhalde değil mi mikrofona elimiz yapışmasın inşallah buyurun Rabbim söylediğimiz sözlere uymayı nasip etsin hepimize. Doğrularla amel etmeyi, yanlışlardan uzak durmayı nasip etsin. Hakka talip olan, hakka uyanlardan eylesin. Buyurun inşallah. Ben sabah kadar buralardayım ama hep konuşursak bizde hal kalmaz. Buyurun. Biraz da dinlemede duralım. Rabbim hepimize tanız olacak amelleri işlemeye münasebeti. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve